Bismillahirrahmanirrahim. Nebe suresi Mekki surelerden bir suredir kardeşlerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 16'ya kadar neyi soruşturuyorlar? Haberim Ki onlar bunun üzerinde ihtilafa düşmektedirler. Hayır, ileride bileceklerdir. Yine hayır, ileride bileceklerdir. Yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Dağları da birer kazık. Ve sizi çift çift yarattık. Uykunuzu dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü kıldık. Gündüzü de Maşiyet vakti kıldık. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. Pırıl pırıl parlayan bir astık. Sıkıştırılmışlardan da şarıl şarıl bir su indirdik. Ki onunla taneler ve bitkiler çıkaralım. Ve sarmaş dolaş bahçeler yetiştirelim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyametin vuhunu inkar ederek soru soran kafirleri reddediyor. Ve neyi soruşturuyorlar? Büyük haberi mi? Sordukları şey nedir? Kıyametin durumunu mu? Bu dehşet verici, göz kamaştırıcı, feci bir haberdir diye ayetlerini sıralıyor. Varhasından Rabbimiz Subhanahu ve Teala yüce kudretinin harika şeyleri ve akıl ermez halleri yaratmaya yettiğini belirterek söze başlıyor. Bu ifadeler öldükten sonra dirilme ve diğer konularda Allah'ın kudretini göstermektedir. Diyor ki yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Yaratıkların emrine hazır kılıp ona boyun eğdirmedik mi? Sabit, hareketsiz bir kara parçası yapmadık mı? Dağları da birer kazık, onu yeryüzünün üzerine oturtarak pekiştirip, kararlaştırılmış ve böylece yeryüzü kımıldamaktan uzaklaşıp, üzerindeyklerini sarsmaz olmuştur buyuruyor. Rabbimiz Sübhano ve Teala gözümüzün önünde dönüp giden bu olayları bize göstererek, hala bunları bilip görürken, nasıl olur da, bunları yapanın kıyameti koparmayacağını sanırsınız buyuruyor 17'den 30'a kadar doğrusu hüküm günü tayin edilmiş bir vakittir Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz gök açılmış kapı kapı olmuştur dağlar yürütülmüş seraf olmuştur Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için varılacak bir yer. Sonsuz devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada serinlik ve içecek tadamayacaklardır. Sadece kaynar bir su ve bir de irinden başka. İstedikleri uygun bir ceza olarak. Çünkü onlar hiçbir bir hesap beklemezlerdi. Ve ayetlerimizi yalan sayıp dururlardı. Oysa biz her şeyi yazıp saymıştık. <gülüyor> Öyleyse tadınız, bundan böyle size azaptan başka bir şey artırmayız. Allah subhanahu ve teala, kıyamet günü demek olan hüküm gününden haber vererek, bunun tayin edilmiş sureli bir şey olduğunu, bu surenin artık eksiltilmeyeceğini, Allah'tan başka kimsenin onun muhakkabını kesin olarak bilemeyeceğini haber veriyor. Ve kıyametin kopuşunun sura ürülmekten olduğunu ve bütün insanların bölük bölük geleceğini buyuruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki nefha arası 40 yıldır. asap 40 günü deyince Aleyhisselatü Vesselam Bildirmekten kaçınırım dedi. Onlar kırk ay mı dediler? O bildirmekten kaçınırım dedi. Onlar kırk yıl mı deyince bildirmekten kaçınırım dedi. Sonra ardından allah Teala gökten bir su indirir. Siz bakla biter gibi bitirirsiniz. İnsanın her tarafı çürür. Ancak bir kemiği çürümez ki bu kuyruk sokumu, kemiği, kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yaratıklar o kısımdan birleştirilip meydana getirilir. Gök açılmış, kapı kapı olmuş, dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Peygamber'e muhalefet eden, azgın ve asiler için varacak, girecek yegane yerdir. Öyleyse tadın bundan, böyle size azaptan bir şey artırmayacağız evet <gülüyor> bu onların Allah'a isyan edip helak olmaları nedeniyledir. 31'den 36'ya kadar şüphesiz ki muttakiler için kurtuluş vardır bahçeler ve bağlar göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu kaseler kâ orada yalan ve boş söz işitmezler. Rabbim'den bir mükafat ve bağış olarak. Rabbimiz Subhanoğlu ve Teala vahtiyer kişilerden ve onlara hazırladığı yüce nimet ve ikramlardan bahsederek şüphesiz ki mutlakiler için kurtuluş vardır. Bahçeler ve bağlar Kurma ve benzeri ağaçlardan oluşan Göğüsleri Tomurcuklanmış Yaşıt kızlar yani huriler Ve Onların hepsi Aynı yaştadır buyuruyor Orada yalan Ve boş söz işitmezler Rabbinden bir mükafat Ve bağış olarak 37'den 40'a kadar göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbı Rahman'dan ona hitapta bulunmaya kimsenin muktedi olamaz. O gün ruh ve melekler saf halinde duracaklardır. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yön edinir. Biz sizi yakın bir azapla nüyardık. O gün kişi elleriyle sunduğuna bakacak ve kafir keşke ben toprak olsaydım diyecektir. Rabbimiz subhanahu ve teala azamet ve celalinden bahsederek göklerin yeryüzünün bu ikisinde ve onların arasında bulunanların Rabb'i olduğunu rahmetinin her şeyi kuşatan Rahman'ın kendisi olduğunu bildiriyor. Ona hitap da bulunmaya kimsenin muktedir olamayacağını, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin ona hitap etme gücüne sahip olamadığını ve tıpkı şayetlerde duyurduğu gibi onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir buyuruyor. Evet. Rahmanın izin verdiklerinden başkaları o o gün gelince Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. İşte hak söz budur. Hak budur. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. Kıyamet günü vuku bulacak bir azapla. Onun vuku kesin olduğu için yakın olmuştur. Çünkü her gelen mutlaka gelecektir. O gün kişi elleriyle sunduğuna bakacak. Onun iyi kötü eski yeni yaptıklarının hepsi önüne konacak. Eh, ve kafir keşke ben toprak olsaydım diyecek. O gün kafir dünyadır diyarındayken yaratılmamış olmayı, vallahi gelmemiş olmayı, bir toprak olmayı argılayacak. Bu durum Allah'ın azabını gözüyle gördüğü ve bozuk amellerinin meleklerin eliyle kaydedildiğini müşahede ettiği gündür. Allah Subhanahu Zeynep Bizleri o gün mahcup etmesin. Rahmetiyle yargılasın. Razı olduğu kulların arasına cilderi de koysun. Velhamdülillah herhalde ve